Bismillahirrahmanirrahim 1915 Amr bin Rabia'dan vesselam, sizden biriniz bir cenaze gördüğünde onunla beraber gitmek istemezse cenazeyi götürenler ileri geçinceye kadar yahut da cenaze kendisini geçmeden yere indirileneceye kadar ayakta dursun 1916, 1917 1918 1919 aynı 1920 yine Aynı. 1921 1922 aynı. 1923 Ebu Mamer'den. Biz annen yanındaydık. Oradan bir cenaze geçti. Halk ayağa kalktı. Ali bu da ne dedi? Onlar Ebu Musa'nın emri böyle dediler. O zaman Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam sadece bir defa bir Yahudi kadının cenazesi geçerken kalkmıştı. Ondan sonra hiç kalkmadı. Dedi. 1924 1925 1926-1927 Aynı. 30'a kadar hepsi aynı. 1931 Ebu Katade bin Ribi'den Aleyhisselatü Vesselam yandan bir cenaze geçti. Aleyhisselatü Vesselam ya kendi kurtulmuş veya kendisinden kurtulunmuş biridir buyurdu. Oradakiler kendi kurtulmuş veya kendisinden kurtulunmuş ne demektir dediler. Aleyhisselatü Vesselam Mümin kul ölünce dünya eza ve cefasından kurtulur. Facir ölünce de onun şehrinden diğer insanlar, memleket, ağaç ve hayvanlar kurtulur buyurdu. 1932 Ebu Katadi'den biz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyorduk. Birden bir cenaze çıktı. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya kendi kurtulmuş veya başkaları ondan kurtulmuş. Mümin ölünce dünya musibetlerinden, belalarından ve çileden kurtulur. Facir ölünce de onun şerrinden diğer insanlar, memleket, ağaçlar ve hayvanlar kurtulur buyurdu. 1933 Enes'ten bir cenaze geçilince geçerken iyilikle yad edildi. Aleyhisselatü Vesselam vacip oldu dedi. Başka bir cenaze geçerken de şer, ina, şer ile anıldı. Aleyhisselatü Vesselam yine vacip oldu dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ömer Anam babam sana feda olsun. Bir cenaze geçti, hayırlan yad edildi. Sen vacip oldu dedin. Bir başka cenaze geçti. Şerle yad edildi. Sen yine vacip oldun dedin. Aleyhissalatu vesselam sizin hayırlan yad ettiğiniz kişiye cennet vacip oldu. Sizin şerlen yad ettiğiniz kişiye de cehennem vacip oldu. Çünkü siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyurdu. 1934 1935 aynı 1936 Ayşe annemizden Ali salatü yanında bir ölü hakkında kötü olduğu söylendi. Ali ve vesselam ölülerimizi hayırla yad ediniz buyurdu. 1937 Ayşe annemizden Ali salatü vesselam ölülere sövmeyin. Çünkü onlar dünyada yaptıklarına kavuştular buyurdu. 1938 Enes'ten Ali salatü ölü ölüyle beraber kabre kadar üç şey gider. Bunlar ailesi, malı ve ameli İkisi Geri gelir Onun yanında sadece ameli kalır 1939 Ebu Kureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müminin mümine karşı yedi vazifesi vardır Hastalandığında Ziyaret eder Öldüğünde Cenazesinde bulunur Davet ettiğinde icabet eder Karşılaştığında Selam verir aksırdığında dua eder yanında da olsa uzakta da olsa iyiliğini ister 1940 Bera bin Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize yedi şeyi emretti yedi şeyden de nehyetti emrettiği şeyler hastayı ziyaret aksırana dua, yemini tutmayı mazluma yardım etmeyi selam almayı davete icabet etmeyi, cenaze ile beraber gitmeyi. Bizde nehyettiği şeyler ise, altın yüzük takmayı, gümüş kap kullanmayı, kıymetli kumaşlardan çul yapıp, kasiyi, ketenle karışık ipekli kumaş istibrak, kalın ipekli kumaşı, ipek, dibaca astarlı ipek kumaşı giymeyi yasakladı. 1941 Bera Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılınıncaya kadar cenazeyi takip eder. <gülüyor> namaz kılınıncaya kadar cenazeyi takip eden bir kırat ecir alır. Defnedilinceye kadar cenaze ile beraber yürüyen iki kırat ecir alır. Kırat Uhud Dağı kadardır. 1942 Abdullah bin Mugaffel'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bir cenazeyi takip eder de defnedilinceye kadar beklerse iki krat ecir alır. Defnedilmeden önce dönerse bir krat ecir alır. 1943 Mugure bin Şube'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayvana binen cenazenin arkasından gidecek yayalar diledikleri yerde yürüyecekler çocuğun namazı kılanır. 1944 yine aynı 1945 Salim babasından o Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu Bekir'i Ömer'i cenazenin önünden yürürken görmüş. 1946 aynı. 1947 İmran bin Hüseyin'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşiniz Necaş'ı öldü. Kalkıp ona namaz kılınız buyurdu. 1948 Ayşe'den ve Vesselam'a Ensar çocuklarından birinin cenazesi getirildi. Aleyhisselatü Vesselam namazını kıldı. Ayşe annemiz diyor ki ben ne mutlu şu çocuğa, o cennet serçelerinden bir serçe, ne bir kötülük yaptı, ne de kötülük yapacak çağa geldi dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, böyle söylemesen daha iyi değil mi ya Ayşe? Zira Allah cenneti yarattı, cennet ehlini yarattı. Onları babalarının sulbünden yarattı. Aynı şekilde cehennemi de yarattı, cehenneme girecekleri de yarattı ve onları babalarının sulbünden yarattı buyurdu. 1944 Mugire Şubbeden ve Vesselam binekli olan cenazesinin arkasından gidecek, yaya dilediği taraftan gidecek çocuğunda namazı kılınır. 1950 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'a müşrik çocukların durumu soruldu. Allahü Teala bu müşrik çocukların ileride ne yapacağını pek iyi bilir buyurdu. 1951 yine aynı. 1952 İbn Abbas'tan aynı, 1953 İbn Abbas'tan yine aynı. 1954 Şaddad bin el-Haddan. Bir Arabi Allah Resulü'ne geldi, ona iman etti ve ona ittiba etti. Sonra yurdumdan hicret edip seninle beraber oturacağım dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu asabından birine bakması için teslim etti. Daha sonra bir savaş oldu. Nebi Düşmandan esir aldı ve esirleri taksim etti. Ona düşeni de ayırdı. Onun hissesine düşeni asabına teslim etti. O ise asabın hayvanlarını ortatıyordu. Eve gelince asap hissesine düşen esiri verdi. O nedir bu diye sordu asap Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sana ayırdığı hissen dediler. O hissesine düşen esir alarak peygambere getirdi ve bu nedir dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu sana ayırdım buyurdu o adam. Ben et almak için sana tabi olmadım. Boğazını göstererek ben işte şuramdan ok ile vurulup şehit olmak ve cennete girmek için sana tabi oldum dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer gerçekten doğru söylüyorsan ve Allah'a verdiğin sözü tutarsan Allah da istediğini verir buyurdu. Kısa bir müddet sonra düşmanla savaşa tutuştular. O adam işaret ettiği yere ok isabet etti ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiler bu o adam mı diye sordu evet dediler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a verdiği sözü tutmuş Allah da dilediğini ona vermiş buyurdu sonra kendi cübbesiyle kefenledi daha sonra ileriye koyarak namazını kıldı namazda duyabilen duası şöyleydi Allah'ım bu kulun senin yolunda hicret ederek yurdundan çıktı sonra şehit oldu buna ben de şahidim 1955 okup eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün çıkıp Uhud şehitlerine meyyite namaz kılar gibi namaz kıldı. Sonra Medine'ye gelip binbere çıktı ve buyurdu ki Ben sizin Kevser havuzuna ilk erişeceğiniz olacağım. Sizin hak yolundaki hizmetlerinize şehadet edeceğim. 1956 Cabir bin Abdullah'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud şehitlerinden ikişer kişiyi bir kabre yerleştiriyor ve bize bunların hangisi Kur'an'ı daha çok öğrenmiştir diye soruyordu. Onlardan birisine işaret edilince önce onu kabre koyuyor ve ben bunların hayatlarını feda ettiklerinin şahidiyim buyuruyordu. Sonra bu şehitlerin gasledilmeden, namazları kılınmadan kanlar içinde defnedilmesini emreyledi. 1957 Cabir bin Abdullah'tan Müslüman bir adam Allah Resulü'ne gelerek zina yaptığını itiraf etti. Aleyhisselatü Vesselam ondan yüz çevirdi. Adam tekrar itiraf etti. Peygamber Aleyhisselam yine yüz çevirdi. Adam dört defa itiraf edince, dördüncüde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, deli misin dedi, adam hayır dedi. Evli misin dedi, evet dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam emretti ve rejim edildi taşlar onu yaralayınca kaçtı fakat yakalandı ve rejim edildi öldü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona hayır duada bulundu namazını kılmadı 1958 İmran bin Hüseyin'den Cüheyneli bir kadın Allah Resulü'ne gelerek ben zina yaptım dedi kadın hamileydi Aleyhisselatü Vesselam onu velisine teslim etti ve ona iyi muamele et çocuğunu doğurunca getir buyurdu kadın doğum yaptı velisi onu Allah Resulü'na getirdi aleyhissalatü vesselamın emri üzerine elbisesi rejim esnasında açılmaması için bağlandı ve rejim edildi daha sonra aleyhissalatü vesselam bu kadının namazını kıldı Ömer, Ömer. zina yaptığı halde namazını mı kılıyorsun dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o öyle bir tevbe etti ki eğer yetmiş medineliye taksim edilseydi hepsine yeterdi hem sen Allah yolunda canını feda etmekten daha üstün bir tevbe biliyor musun buyurdu 1959 İmran bin Hüseyin'den bir adam ölmek üzereyken altı kölesini azat etti. Kölelerden başka hiç malı yoktu. Bu hadis aleyhissalatü vesselam'a ulaşınca o adamın yaptığına kızdı. O adam cenaze namazını kılmamaya karar verdim buyurdu. Sonra adamın kölelerini çağırdı. Onları üç gruba ayırdı. Aralarında kura çekti. ikisini saldı. Dördünü de köle olarak alıkoydu. 1960 Yezid bin Halit'ten Hayber Savaşı'nda bir adam öldü. ve Vesselam arkadaşınızın namazını kılın ben kılmam çünkü o Allah yolunda savaşırken hiyanet etti, ganimet dağıtılmadan eşya çaldı buyurdu. Onun eşyasını yokladık eşyası arasında iki dirhem değerinde Yahudi boncuğu bulduk. 1961 Abdullah bin Ebu Katade'den o da babasından. Ensardan bir adam cenaze namazını kılması için ve Vesselam'a getirildi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam komşunuzun namazını kılın çünkü o borçlu öldü buyurdu Ebu Katade onun borcu bana ait dedi aleyhissalatü vesselam tamamını öleyecek misin dedi evet tamamını öleyeceğim dedi bunun üzerine onun cenaze namazını kıldı 1962 yine aynı 1963 Cabir'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam borçlu olarak ölenin cenaze namazını kılmaz idi bir cenaze getirildi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem borcu var mı diye sordu. Evet, iki dinar borcu var dediler. Ali sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse dostunuzun namazını siz kılın buyurdu. Ebu Katade de iki dinar borcunu ben ödeyeceğim dedi. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldı. Allah fetihler edip Resulüne bolluk verince Ali sallallahu aleyhi ve sellem ben her mümine kendi nefsinden daha yakınım. Kim borçlu olarak ölürse borcunu ödemek bana aittir. Kim de servet bırakarak ölürse serveti mirasçılarına aittir buyurdu. 1964 yine aynı. 1965 İbn-i Semure'den adamın biri ok temreniyle kendini öldürdü. Aleyhisselatü Vesselam da ben bunun namazını kılmam buyurdu. 1966 Ebu Hureyre'den Allah Resulü ve Vesselam kim kendini bir dağın tepesinden atarak öldürürse o cehennem ateşine ebediyorlar kendini atar. Kim zehir içerek kendini öldürürse zehir kadehi elinde cehennemde ebediyen zehir içer. Kim keskin bir aletten kendini öldürürse bu da cehennem ateşinde ebediyen o aleti elinde karnına saplayarak azap olur. 1967 Ömer bin Hattab'tan Abdullah bin Ubey bin Selul öldüğünde namazı kılınması için Ali sallallahu aleyhi ve sellem davet olundu. Ali sallallahu aleyhi ve sellem namaza durmak isteyince önüne atıldım ve Ya Resulallah İbn Ubey'in namazını mı kılıyorsun? Halbuki o filan gün şunu filan gün şunu diye dedi diyerek saymaya başladım. Aleyhissalatü vesselam tebessüm etti ve bana mani olma ya Ömer dedi. Daha da konuşunca ben istiğfar edip etmemekte muhayyarım. Şimdi ise istiğfar etmeyi münasip buldum. Eğer yetmiş kereden fazla istiğfar edince mağfiret bulacağını bilsem yaparım buyurdu. Ve cenaze namazını kıldı sonra da döndü. Aradan az bir zaman geçince Bera suresindeki şu iki ayet nazil oldu. Onlardan ölen hiçbir kimseye asla dua etme. kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resul'üne inkar edip kafir oldular. Onlar fasıklar olarak öldüler. Daha sonra Ali sallallahu aleyhi ve selam'a karşı gösterdiğim cüretten dolayı kendi kendime hayret ettim. Her şey Allah ve Resulü bilir. 1968 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve selam Suheyl bin Beyza'ya sadece mescitte namaz kıldı. 1969 yine Aynı 1970 Ebu Umame bin Sehil bin Huneyh'den Medine civarında oturan yoksul bir kadın rahatsızdı. Aleyhissalatü vesselam ashabına onun durumunu sorar ve öldüğünde ben namazını kılmadan defnetmeyin dedi. Nihayet o kadın öldü. Yatsı namazından sonra onu Medine'ye getirdiler. Getirdiklerinde Aleyhissalatü vesselam uyudu. Onu uyandırmayı doğru bulmadılar ve namazı kılıp Baki kargat mezarlığına defnettiler. Sabahleyin Aleyhissalatü Vesselam'a geldiler. Resulullah onu sordu. Ya Resulullah o gömüldü. Sana geldik fakat sen uyuyordun. Sen uyandırmayı doğru bulmadık dediler. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam Haydi kabrini gösterin dedi. Çıkıp yürüdü. Onlar da beraber gittiler ve kabri gösterdiler. Namaza durdu. Onlar da arkasında saf bağladılar. Aleyhissalatü Vesselam onun namazını kıldı ve dört tek bir aldı. Bu kadının adı Ümmü Mihçendir. 1971 Cabir'den Allah Resûlülü İslâhî ve kardeşiniz Necaşi öldü. Kalkın ve onun için namaz kılın. Sonra İslâhî ve selam kalktı, bizi cenazenin önünde saf bağlandığı gibi saf yaptı ve namaz kıldı. 1972, 73, 74 ve 75 aynı. 76 aynı. 1977 Semure'den, Lohsa iken ölen Kavb'ın annesini ve vesselam ile beraber namaz kıldım. ve Selam namazda cenazeyi ortalayarak ayakta durdu. 1978 Ammar'dan, bir çocukla bir kadının cenazesi aynı anda hazır oldu da ön tarafa cemaata yakın yere çocuğun, arka tarafına da kadının cenazesi kondu. İkisi için namaz kılındı. Namaz kılanlar arasında Ebu Said el-Hudri, İbn Abbas, Ebu Katade ve Ebu Hureyre de vardı. Onlara bu şekilde namaz kılmayı sordum. Sünnettir dediler. ben